tan Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn Allah hamdolsun Onun şerefli peygamberine salat ve selam olsun Bugün hayatını anlayacağımız Selman-ı Farisi'ye ve onun yetiştiği iklimdeki binlerce yiğide selam olsun. Selman-ı Farisi'nin adına kurulmuş olan bu sofraya Mardin'den, ilçelerinden, Batman'dan, Urfa'dan gelen bütün kardeşlerime de selam olsun. Esselamu Aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam efendimizin mübarek ellerinde yetişmiş o güzide insanları tanımak, bizim hayatlarımıza çok farklı bir biçimde etki edecek. Emin olun onların anlaşılması ve tanınması insanların adımlarına ayar çekiyor. Ve biz o ayarları onlardan öğrenmek adına, kulluk yolunda onların rehberliğinde öğrenmek adına bu işi kardeşlerimizle beraber başlattık. Ve bugün de bu işin en güzel ayaklarından biri olan Mardin'deyiz. Beni Mardin'e böyle güzel bir iş için getiren Rabbime de sonsuz hamdler olsun. Anadolu'nun hangi tarafına gitseniz, Hocalarım da burada onlar da benden çok iyi biliyorlar. Ashabın ayak izlerini göreceksiniz. Çünkü bu topraklara imanı ulaştıran o yiğitlerdi. Bu topraklar onların sayesinde imanla İslam'la buluştu. Onun için neredeki Müslümanlar Sahabe ile aralarındaki bağ nasılsa nasıl bizim onlarla herhangi bir hesabımız yok. Ama bize değil mi ki iman tohumunu getiren ashab-ı kiramdı? Bizim onlara karşı bir vefa borcumuz var. Demiyor muydu Hazreti Ali? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Bilmeyiz Hazreti Ali... Onun için bir söz söylemiş mi acaba bize hidayet şerbetini içirenin biz kaç yıl kölesi oluruz? Harf öğrenmedik onlardan iman öğrendik. Onun için bu toprakların insanları olarak bizim çok iyi ashabı kiram efendilerimizi tanımamız lazım. Allah aşkına ne duydular ne gördüler ne bildiler ki Mekke'de Medine'de cennetül muallada cennetül bakide Aleyhisselatu vesselam efendimizin hemen kabri şerifinin yanı başında ölmek dururken ne duydular ne bildiler de o günkü imkanlar nispetinde dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Veda haccında o kurban olduğumuz sese muhatap olan ashabın sayısı 124 bindi. Bugün baki kabristanlığında metful olanlarının sayısının 10 bin olduğu söylenir. Hadi 5000 de cennetül muallada olsun. 109 bini neredeler? Ne duydular da onlar Medine'de ölmeyi ona tercih ettiler. Eğer onlar bu işin önemini bilmeselerdi hicretin 19. yılı miladi karşılığı 639-640 Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin vefatının üzerinden 7 yıl geçmemiş 8 yıl geçmemiş Mardin'e dayanmış o güzel ordu Eğer dertleri kurtarmak olmasaydı onlar Mardin'e gelemezdiler çok güzel bir tevafuk oldu. O tevafuku sizlerle paylaşmak isterim. Anadolu, Antakya, Ruha, bugünkü adıyla Urfa ve Mardin şeklinde İslam'ın topraklarına katıldı. Tamamen bir tevafuk. 82 il, 82 sahabi Projesi de bu sıradan gitti Önce Antakya'daydı Sonra Antep'teydi Sonra Urfa'daydı Ve şimdi Mardin'de Sanki onların Ayak izleri Allah zihinlerimize de düşürmek için Böyle bir güzellik nasip eyledi 639'da Ebu Ubeyde İbni Cerrah komutasındaki o güzel ordu Antakya'yı İslam'a kattıktan sonra Urfa'ya geldiğinde komutanlar yeri değiştirmişti çünkü Ebu Ubeyde İbni Cerrah öte aleme yürümüş Tarih yeni bir kumandanı biraz önce hocamızın okuduğu o güzel ayetler. Minel müminine ricalun dediği ricalden olan gerçek er olan er oğlu er olan İyad bin Ghanem'i gördü. Ve Urfa onun eliyle İslam'la tanıştı. Anadolu'ya o yiğitler geldiği zaman El Cezire fetihleri için rivayetler muhtelif. Ya dört bindir ya sekiz bindir İslam orduları sekiz bin sayısının üzerinden konuşalım. Emin olun o ordunun üçte biri sahabidir. Aklınıza kim geliyor o gün için hayatta olan onun ayak izleri bu topraklardadır. Mardin kalesini benden iyi biliyorsunuz. Fetih gerçekleşmeden 21 sahabi tutuklanmıştı orada. Onların başında kim vardı biliyor musunuz? Ubade İbni Samit. O kalede günlerce hapis olarak tutulacaktı. Nasıl fethedilecek Mardin? Uzunca bir hikayesi var. Meselemiz o da değil. Ama Selman'ın Farisi ile bağı olduğu için birkaç cümlede özetleyeceğim. Meraklılara söyleyeyim. Vakıdinin Futuhu Şam diye güzel bir kitabı var. Bu toprakların fetihlerini anlatır. 6-7 sayfasını Mardin'e ayırır. Uzunca tefarratlı bir biçimde adeta bir film senaryosu gibi anlatır. O gün bu topraklar Bizans'ın elinde. Hristiyanlar hakim Arsus bin Carsus buranın meliki bir kızı var adı Mariye hepinizin affına sığınarak söyleyeceğim gayri meşru bir ilişkiden bir keşişle yaptığı bir ilişkiden bir çocuğu olmuş aman duyulmasın diye bu çocuğu doğar doğmaz askerlerin görebileceği bir yere terk etmiş çocuğun sağ yanağında bir ben var yine sağ yana kulağının altında da bir et parçası var Askerler götürecek, civar yerlerdeki bir valiye teslim edecekler. O valinin çocuğu olmadığı için o çocuğu, o bebeği yanına evlatlık olarak alacak. Ve ona Amuda ismini verecek. Aradan yıllar geçecek. O vali bölgedeki ittifakı güçlendirmek adına... Mariye'nin babası Arsus ile bir ittifak anlaşması yapacak daha da ittifak anlaşması güçlensin diye de tutacak Amuda'ya yani evlatlığına ondan yaşça büyük olan Mariye'yi isteyecek Mariye'nin babası da verecek yani öz anasını oğluna isteyecek ama kimse bilmiyor bunu verilecek İkisi birbirini görmeden söz kesilecek. İşte o günler yiğitler buraya gelecek ve Nusaybin önce fethedilecek. Sonra Mariye'nin nişanlısı aslında öz oğlu olan Amuda İslam askerleri tarafından tutuklanacak. Mariye kocasını yani nişanlısını kurtarmak için bir plan yapacak. Ve o planı babasıyla paylaşacak çok riskli bir plandır ama babasından o izni koparacak ve varacak İyad bin Hanem'in huzuruna. İyad bin Hanem'in huzuruna vardığı zaman öğrendiği şekliyle İyad'ın önünde secde etmek isteyecek. İyad kaldıracak secde bizim dinimizde kula yapılmaz diyecek biz secdeyi sadece Allah'a yaparız diyecek. Mariye'nin yüreğine iman tohumu o anda ekilecek zaten. Ve Mariye planını anlatacak. Ey kumandan diyecek ben rüya gördüm aslında rüya falan görmemiştir. Rüyamda es İsa Mesih'i gördüm bana dedi ki git Müslüman ol. Ben de geldim Müslüman olmaya aslında amacı başka bir plandır uzun olduğu için anlatmıyorum. Anlatacak anlatacağını İyad bin Ghanem diyecek ki ben de bir rüya gördüm ister misin ben de anlatayım anlat diyecek. Ben de bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizi gördüm. Bana senin gerçek niyetini söyledi ve senin de bilmediğin bir sırrı bana söyledi. Amuda senin nişanlın değil senin oğlundur diyecek. Şaşıp kalacak Mari'ye, amuda getirilecek huzura, yanağında ben vardır, kulağında et vardır. Yıllardır birbirlerini görmeyen ana oğul orada sarılıp hasret gidereceklerdir ve orada ikisi de Müslüman olacaktır. Mari'ye orada söz verecek İslam askerlerine yardım etmeyi ve gelecek Mardin kalesine, Kalenin kapılarını açacak İslam askerlerine Mardin tek bir kan dökülmeden İslam'ın şehri Mariye'nin ve oğlunun sayesinde olacak. Amacı toprak fethi değil gönül fethi olan İslam askerleri Mardin'in fethini bitirdikten sonra İslam'ın ilk valisi olarak Mariye'nin oğlu Amuda'yı buraya atayacaklar. Ve ondan sonra da Mardin hep İslam'ın adalet dağıştan gölgesinin ışığında selam ve barış yurdu olacak. Selam yurdu olması da Selmanı Farisi'den midir onu da bilmiyorum ona da geleceğiz. Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, Selçuklular döneminde, Artuklular döneminde, Osmanlılar döneminde. Hristiyan yaşamıştır, Yahudi yaşamıştır, Müslüman yaşamıştır, Türk yaşamıştır, Kürt yaşamıştır, Arap yaşamıştır. Her daim burası İslam'ın barış şehri olma adına bir model ortaya koymuştur. İnşallah. Kıyamete kadar da bu güzelliğiniz devam edecek. Selman-ı Farisi'ye gelelim. Selman demek kolay değil ama Mardin'de demek biraz kolaydır. Burada ayak izleri olduğu için kolaydır. Selman-ı Farisi öyle bir hayat yaşamıştır ki bakın bazı İslami kaynaklara Selman'ın yaşadığı ömür için 150 yıl verirler. 250 yıl verirler bazı kaynaklarda Selman'ın yaşı 350'dir. Tabi doğru değil. İmam Zehebi'nin İbni Ebi Hatim'den verdiği rivayet çok doğrudur. Selman Hicaz'a geldiğinde yaşı 40'tır Vefat ettiğinde yaşı 80'dir. Ama öyle bir hayat yaşamıştır ki 250 yıla sığar o hayat öyle bir hayat yaşamıştır ki 150 yıla o hayat. Nasıl bir hayat yaşamış? Biz ancak özetinin özetini anlatacağız. Aleyhissalatu vesselam efendimiz o günkü adıyla Yesrib'e gelmiş. Kuba köyüne Amr İbni Af oğullarının mahallesine. Yahudilerden biri Selman'ın yanında olduğu Osman bin Eşhel isimli Yahudinin hurma bahçesine giriyor. O anda Selman bir ağacın tepesinde sinirli sinirli şunu söylüyor. Allah beni kayleyi kahretsin. Nasıl da Arap olup kendisini peygamber diye iddia eden o zata bağrını açtılar. Duyar duymaz bunu. Selman öyle bir heyecanlanır ki az kalsın ağaçtan aşağı düşecektir. Beni kayle dediği Efs ve Hazreştir. Onların atalarının ismidir. O Yahudi gidecek, Selman aşağıya inecek, efendisine bir şeyler soracak. Efendisi git başından deyip onu başından defedecek. Hemen o günler bir tas hurma alacak eline. Selman'ı farisi Koşacak Kuba köyüne. Bir şeyler biliyor. Şimdi ayrıntılarını anlatacağım. Gelecek son peygamberle ilgili hakikat yolculuğunda üç vasıf öğrenmiş Selman. O yanında ders gördüğü rahipler ona demişler ki son peygamberin üç vasfı var. Bir o asla sadaka kabul etmez. İki, o asla kendisine verilen hediyeleri geri çevirmez. Üç, onun sırtında peygamberlik mührü vardır. İlk gün Selman bir tas hurma alıyor, Kuba köyüne koşuyor. Efendimiz'e uzatıyor. Yemez misiniz diyor sadaka hurmalarından. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İkram edilen hurmanın sadaka hurması olduğunu duyunca ben yemem diyor, orada teşekkür ediyor. Selman diyor ki öğreneceklerimden birini öğrendim. Aradan bir müddet geçiyor. Efendimiz Kuba köyünden beni neccar oğullarının mahallesine geliyor. Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Ensar muhacir kardeşliği tesis ediliyor. Yine Selman bir tas hurma elinde Efendimizin huzurunda. Yemez misiniz diyor bu hurmadan hediye olarak getirdim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hurmalardan bir tanesini alıyor. Sonra o tası alıyor yanındaki kardeşlerine sahabiye ikram ediyor. Selman ikincisi de tamam diyor. İkinci vasfı da gördüm. Hediyeleri o geri çevirmez. Kaldı üçüncüsü. Aradan birkaç ay geçmiştir. Ashab'tan biri vefat etmiştir. Kaynaklar kim olduğunu söylemez. Ama ilk günlerdir. İlk günler olduğuna göre ya vefat eden Ensardan Esat İbni Zürare'dir. Ya vefat eden muhacirden Osman bin Mazum'dur. İkisinden birinin cenazesi Efendimiz Baki kabristanlığında Selman'da orada. Çırpınıyor oradaki ve vesselam Efendimizin arkasındaki mührü görmek için. Efendimiz anlıyor bir şeyler yapmak istediğini. Ama tam anlamıyla anlamıyor. O anda Efendimiz kalktığı anda gömleğini şöyle yukarıya doğru kaldırınca sırtı açılıyor. Ve Selman ve selam Efendimizin mührünü görüyor. O anda koşuyor ve oraya bir öpücü konduruyor. Sahabe de şaşıyor. Efendimiz de gel ey yabancı diyor sende farklı bir şey var. Gel anlat neyin nesidir bu? O tutturuyor Efendimiz yanına. Sayfalar dolusu geçer bu konuşma bizim kaynaklarımızda. Bu olayın ravisi de Abdullah İbni Abbas'tır. O da olaya şahit olmuş birisidir. O duymuş, o görmüş, o şahit olmuş bize aktarmıştır. Selman başlıyor anlatmaya. Ya Resulallah diyor. Ben... İran'ın İsfahan kasabasının cay köyündenim. Babam bölgenin sevilen insanlarından bir tanesi. Biz mecusiydik. Babam beni çok severdi. Köylümüz bizi çok severdi. Beni gözlerinden daha aziz bilir korurlardı. Onun için benim üzerimde titrerlerdi. Babam mecusi olduğu için beni de mecusi olarak yetiştirdi. Bir müddet sonra bana ateşgede görevi verdi. Ne demek ateşgede? Mecusilerin ateşini söndürmeyecek. O ateşe bakacak. Ben o ateşi söndürmemek için gidip gelirken yolun üzerinde bir kilise gördüm. Bir gün kulak kabarttım. Baktım çok farklı ibadet ediyorlar. Bizim gibi değil. Yaptıkları ibadet hoşuma gitti yanlarına gidip gelmeye başladım ve onlardan oldum. Yani Hristiyan oldum. Bir müddet sonra babam anladı benim onlara gidip geldiğimi beni eve hapsetti. Kaç yaşında o günler Selman biliyor musunuz? 15, 16, 17 yaşında. Daha o günlerde başlamış hakikat adına bedel ödemeye. Baba hapsediyor eve gidemezsin diyor. Selman o günler evindeki hizmetçi ile haber gönderiyor o kilisenin mensuplarına ben hapis bir haldeyim kaçıp sizin dininizin merkezine gidip bu işi daha iyi öğrenmek istiyorum der haber gelir bir kervan gidecektir Suriye'ye Şam'a doğru dinin merkezi de o gün Şam'daki kilisedir ve Selman adı ne aslında biliyor musunuz Mabı. Mabıh'ı unutmuşuz biz. Selman'dır bizim için. Selman babası Büzer meşandan kaçarak o kervana sığınıyor. Ve ta İran'ın İsvehan şehrinden Dımeşke Şam'a gidiyor. Varıyor rahibin yanına. Tanıştırıyor kendini. Geliş amacını söylüyor. Rahip yanına kabul ediyor. Rahibin yanında kalınca bir müddet sonra... Bakıyor ki rahip pek de söylenenleri yapan birisi değil. Kendisi insanlara hakikati anlatıyor. Sadakayı anlatıyor. Ama sadaka için gelen malları şahsi zimmetine geçiriyor. Ama Selman hakikate kitlenmiştir. Hakikat adına önünde duran adamlara değil. Buraya dikkat edin benim canım kardeşlerim. Bu çok önemli bir şey. Eğer adama, şahsa kitlenseydi, şahstan gördüğü bir hata üzerine o işi orada bırakırdı. Ben o kadar yol geldim, adam sahtekar çıktı der dönen gelirdi. Ama onu demiyor. Ben hakikat için yola çıktım diyor ve hakikati arıyor. Bir müddet sonra o rahip ölüyor. Yerine başka bir rahip geliyor. O rahip züht sahibi takva sahibi biri daha ortada İslam yok. İsa'nın dinine inanan o insanları konuşuyoruz. Onun yanında kalıyor bir müddet. Aradan bir miktar geçiyor. O rahip hastalanıp yatağa düşüyor. Selman başucunda. Ey rahip diyor eğer sen ölürsen ben nereye gideyim kime talebe olayım Musul'a git diyor orada bir rahip var ona talebe ol. Şam'daki rahip vefat edince Musul'a geliyor Musul'da kalıyor. Bir müddet Musul'da kaldıktan sonra o rahip de hastalanıp yatağa düşünce ona da aynı soruyu soruyor. Sizin memleketinizi söylüyor rahip. Nereyi? Nasibini. Bugünkü adıyla Nusaybini. Nusaybin İslam tarihi kaynaklarında adı çokça duyulan bir yerdir. Ama adını biz ta aleyhissalatü vesselam efendimizin lisanında duyarız. Bilmem aranızda Nusaybinliler var mı? Biliyorsunuz nübüvvetin 10. yılı ve vesselam efendimiz taife gidiyor. İslam'ı Taiflilere duyurmak için kabul etmiyor. O gün o nasibi kaçıran nasipsiz insanlar... Efendimizi de taşlatıyorlar. Aleyhselat ve selam efendimiz Kan Revan içerisinde Ninovalı yani <gülüyor> Musul'lu olan <gülüyor> Musul'lu olan Ninovalı adasının üzüm bahçesine giriyor. Orada kendisine ikram edilen üzümleri yerken bismillah diyor, bir bir bismillah Ninova'yı da imana taşıyor. Sonra kalbi kırık bir biçimde geliyor. Nahle Vadisi denen yerde duruyor. Yanında sadece Zeyt bin Harise var. Allah o gün oraya cinlerden bir taife gönderiyor. İbni Ebi Hatim'in bize verdiği rivayete göre sayıları 5, 7, 9 bu kadar başka değil. Bu cin taifesi gelip orada aleyhissalatü vesselam efendimize iman ediyor. Allah o cin taifesini adeta şunun için göndermiştir peygamberine. Üzülme sen işine bak. İnsanlar iman etmemiş. Sen işine bak. İman etmezse insanlar Allah cinlerden taifeler gönderir sana. Yüreği mahzun olan aleyhissalatü vesselam efendimiz. Cinlerin iman edişine o kadar memnun olur ki. Siz nerelisiniz Onlar derler ki biz nasibinliyiz yani nusaybinliyiz neresidir nusaybin diye sorar onlar da anlatırlar ve der ki aleyhissalatü vesselam efendimiz o anda Allah nusaybini bana gösterdi ve orada efendimiz dua ediyor nusaybine Allah'ım diyor sen rüzgarlarını bol eyle yağmurlarını bol eyle onlara bereket ihsan eyle Mardinliler siz Efendimiz'den bu duayı almışsınız. Selman niye burada? Buradan anlayın. İslam orduları niye gelmiş buraya? Buradan anlayın. Binler senedir burası Selam yurdu niye olmuş? Buradan anlayın. Halen bu topraklarda Allah Resulü'nün adı duyulduğu zaman yürekleri titreyen insanlar varsa siz bu duadan anlayın. Siz bu duanın neticesisiniz inşallah. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o gün söylediği nasibine geliyor Selman-ı Farisi. Üç ya da dört yıl Nusaybin'de kalacak. Şimdi Nusaybin'de onun adına bir makam var değil mi? Ben görmedim ama var adına makam. O makam onun orada ayak izlerinden dolayıdır. Nasibinde Nusaybinde olan rahip de hastalanıp yatağa düşünce aynı soruyu ona da soruyor. Bu sefer diyor ki rahip benim bildiğim bizim dinimizde ve akidemizde olan bir tek rahip var. O da Rum diyarında, Amuriye'de. Amuriye neresi? Afyon. Afyon Emirdağ arası. Selman kalkacak Nusaybinden Amirdağı o günkü adıyla Amuriye'ye yürüyecek ve tam 12 yıl orada kalacak. Anadolu'nun her tarafında Selma'nın ayak izi var. Oradan oraya yürüdüğü her yere o ayak izlerini bırakmıştır. Amuriye'de 12 yıl kalınca o rahip de hastalanıp yatağa düştüğünde aynı soruyu soracak. Amuriye'deki rahip diyecek ki. Şu anda yeryüzünde bizim akidemizde olan kimse yok. Ama bizim kitaplarımızda vasıflarını okuduğumuz peygamberin gelmesi yakındır. O yakın bir zamanda gelecek. O iki dağ arasında bir yere gelecek. Hurmaları boldur oranın. Suyu boldur oranın. Ve o peygamberin gelecek son elçinin üç vasfı vardır der. Biraz önce size saydığım vasıfları söyler. Ve Selmanı Farisi Ammuriye'den Yesribe gitmenin yollarını arayacak. Aradan bir müddet geçecek. Beni Kel kabilesinden, Arapların meşhur kabilelerinden bir tanesidir. Beni Kel kabilesinden bir kafile görecek. Onlarla anlaşacak. Belli bir parayla onlara dahil olarak gelecek. Gelecek ama Vadil Kura denen yere gelince o adam ihanet edecek Selman'a. Selman'ı aynen Hazreti Yusuf misali bir köle olarak satacak ve Selman Vadil Kura'da bir köle olarak bir Yahudinin hizmetine girecek. Hakikat savaşı bu. Hakikat adına ortaya konmuş bir kamet bu. Bir müddet köle olarak kalacak. Sonra Osman bin eşhel isimli Yahudi alıp onu Beni Kurayza Yahudilerine getirecek. Yani Yesrib'e getirecek. Bunların hepsini anlatıyor selman Farisi. O anlattıkça <gülüyor> Efendimiz de sahabi de gözyaşları içerisinde bunu dinliyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha sonra ona imanın cümlelerini söylüyor. Selman da orada iman ederek o kutlu kafileden biri oluyor. Aradan birkaç ay geçiyor. Birkaç yıl geçiyor. Selman halen yanında bulunduğu Yahudinin gözetiminde. Bedir'e onun için katılamıyor. Uhud'a onun için katılamıyor. Ama Uhud'un arkasından selman Farisi gibi bir yiğidin, İslam cemaatine katılması için aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Selman git Efendine onunla bir anlaşma yap ne istiyorsa senden istesin senin azatlık bedelini vererek özgürlüğünü elde edelim. Varıyor selman Farisi Yahudi'nin yanına Yahudi bakıyor ki iş ciddi bu alacak azatlılığını çok ağır şeyler istiyor. 300 tane fidan hurma fidanı dikeceksin benim bahçeme ve hepsi tutacak. Yetmedi 40 okıya 1600 gram da dirhem bana gümüş para vereceksin. Bunları verirsen seni azat ederim. Geliyor aleyhissalatü vesselam efendimize söylüyor. Efendimiz hiçbir şey söylemiyor. Bir müddet sonra efendimiz ne diyor biliyor musunuz sahabiye? Kalkın ve kardeşiniz Selman'a yardım edin onun özgür olması için gerekli şeyi temin edin. Asap kalkıyor biri on fidan biri beş fidan biri yirmi fidan üç yüz fidan toparlanıyor. Efendimiz diyor ki Selman diyor sakın sen dikme ben dikeceğim ve 300 fidanı efendimiz mübarek elleriyle dikiyor ki Allah o ellerin hatırına 300 fidanı da tuttursun. Yahudi tutmadı diye yeni bir talepte bulunmasın. Fidanlar tutmuştur. Geriye 40 okkiye lazım. O günler efendimize bir hediye gelir. Yumurta büyüklüğünde bir altındır. Verir Selmana al bunu. Borcunu öde, azatlığını al. Selman şöyle boynunu büker. Ya Resulallah, yeter mi bu der? Allah'ın izniyle yeterdir. Selman gider onu bozdurur. Yeminle şunu söy söyler. Nefsimi kudretinde tutan zata yemin olsun ki o altın tam kırk ukkiye geldi. Verir özgürlüğünü elde eder. Artık Selman'ın farisi İslam cemaatinin bir ferdidir. Hicretin 5. yılı 12.000 kişilik ordu Medine'yi yerle bir etmek için Mekke'den çıkıp gelmiş ahsap ordularını da toplayarak Medine'ye doğru yürüyor. Efendimiz ashabıyla istişare ediyor. Nasıl savunalım Medine'yi? Herkes bir görüş söylüyor. Söz sırası Selman-ı dedir. Ya Resulallah diyor biz sayıca bizden çok olan düşmanı hendekler kazarak karşılardık İran toprağında. Gel öyle yapalım Efendimiz aleyhissalatü vesselam tamam diyor. 3000 kişi 5.5 kilometre uzunluğunda dikkat edin İslam hangi yiğitlerin terleriyle bugünlere geldi buradan anlayın. Beş buçuk kilometre uzunluğunda dokuz metre genişliğinde dört buçuk metre derinliğinde o hendekleri yiğitler kazmaya başlarlar. Efendimiz otuzarlı gruba ayırmıştır sahabeyi ayırırken fikrin sahibi olan Selman'ı kendi grubuna dahil etmek için muhacirler de, ensarlar da Selman bizdendir, Selman bizlendir deyip Selman'ı yanlarına almaya çalışıyorlar. Son söz Aleyhisselatü vesselam Efendimizin. Selman minna ehli beyt. Selman bizdendir, ehli beytimizdendir. İranlı olacaksın. Beni Haşim'den olmayacaksın. Abdullah'tan Amine'den olmayacaksın. Muhammed'den Hatice'den olmayacaksın. Ali'den Fatma'dan olmayacaksın. Hasan'ın Hüseyin'in kardeşi olmayacaksın. Ama Ehlibeyt'ten olacaksın. Bu nasıl bir şey Allah aşkına? Selman'a bu ödülü kazandıran... Yıllar yılı hakikat adına döktüğü terdir. Dökün bakayım hakikat adına teri. Allah size ne ikramlar açıyor. Örnek mi istiyorsunuz alın size Selman-ı Farisi. dekler kazılıyor. Bir yere geliniyor ki koca bir kaya çıkmış sahabenin önüne. Kayayı ne ediyorlarsa yerinden edemiyorlar. Sahabe koşuyor Aleyhisselatu vesselama ya Resulallah yerinden oynamıyor bu kaya geliyor evet. efendimiz bir rivayete göre Selma'nın elinden alıyor balyozu 3 kez vuruyor balyozu o kayaya 3'ünde de kıvılcımlar çıkıyor semaya diyor ki efendimiz gördünüz mü o kıvılcımları gördük diyorlar neydi onlar? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Hire'nin, Kisra'nın, Kayser'in toprakları ve sarayları sizindir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kisra deyince iki Allahu Ekber duyuldu sahabeden. Biri sahabenin hepsi toplu bir biçimde Allahu Ekber dediler. İkinci tekbir Selman'ın tekbiriydi. Çünkü Kayser, Kisra onun memleketiydi. Onun memleketinin müjdesini veriyordu Efendimiz o gün. Ve o günden sonra Selman-ı Farisi artık Selman-ı Farisi değildir. Ehli ya nedir peki? Selman-ı Muhammedi'dir. Adı böyledir. Selman-ı Muhammedi. Sonra ona tarih Selman İbnül İslam diyecek. Niye? oturmuşlar bir gün ashab tanıştırıyor bir kendilerini herkes ailesini sayıyor soyunu sayıyor Sofunu sayıyor sıra Selman'a geliyor. Selman diyor ki ben Selman İbnül İslam'ım. İslam'ın oğlu Selman'ım. Hazreti Ömer bunu duyunca o kadar seviniyor ki bundan sonra ben de aynısını diyeceğim diyor. Ve ne zaman Selman-ı Farisi görse gel İslam'ın oğlu gel deyip Selman'ı yanına çağırıyor. Selman i̇bn İslam, İslam'ın oğlu olmak onun yolunu da öğretiyor bize. Hendek'ten sonra Hayber'dedir. Ondan önce Hudeybiye'dedir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz neredeyse Hendek'ten sonra Tebuk'ta, Veda Haccı'nda o da oradadır. Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleri Selman yine sahnededir. İrtidat hareketleri adına Selman-ı Farisi nereye göndermişse Hazreti Ebu Bekir o oradadır. Ama asıl Selman'ı biz Hazreti Ömer'in günlerinde göreceğiz. Hadisye'ye katılmış İslam askeri olarak Hadisye ki İran topraklarının İslam'a açıldığı o büyük savaştır. Fethedilmiş Kadisi'ye sıra gelmiş Medai'nin fethine. Meda'in neresi? O gün Sasani devletinin başkenti. Bugün Irak topraklarının içerisinde. Varacaklar oraya ama önlerine koca bir nehir çıkacak. Dicle Nehri askerler karşı tarafa geçemeyecekler. İslam'ın adamlarına bakın, ricale bakın, racüle bakın. Ordu komutanı Sad bin Ebi Vakkas'tır. Selman'a şöyle bir bakacak, o toprakları tanıyan biri. Ne yapalım diyecek Selman? Sad bin Ebi Vakkas'a diyecek ki, sür orduyu Dicle'nin içine. Geçer mi ordu? Allah adına sür diyecek. Sadbin evi Vakkas ordu komutanı olarak askerlerine diyecek ki nehrin sularına dalıyoruz karşı tarafa geçeceğiz. Hiçbir itiraz yok. Dicle'nin o azgın sularının içerisine sahabe sokacak atlarını. Ama korkacak Sadbin evi Vakkas. Ne yaptım diyecek. Acaba orduyu helak mı edeceğim diyecek. O Su böyle vurdukça Sad bin Ebi Vakkas'ın korkusu Daha da artacak Selman yine orada Selman'a yakışır bir kametle Şunu söyleyecek Korkma Sad Biz elimizden geleni yaptık İslam dipdiridir Yine bize sahip çıkacak Şimdi Rabbim bu orduyu Selametle karşıya geçirecek Yürü Allah adına Mahzun olma Allah'ın izniyle selametle geçeceksin diyecek. Ve o ordu selametle medaini fethetmek için yürüyecek. İran askerleri duyunca Dicle'nin azgın sularına dalmış İslam askerleri bunlar insan değil bunlar cindir deyip korkup kaçacaklar. Çünkü bir insanın mantıkla yapacağı bir iş değil ama bazen mantığın üstünde işler vardır Sahabi de bunun en güzel örneğidir. Medainin fethedilmesi sırasında Selman'ın İranlı kardeşlerine söylediği sözler çok önemlidir. Ne diyor biliyor musunuz İranlılara? Ey İranlılar diyor ben de sizdenim. Farsça konuşuyor onlara Farsça hitap ediyor ben de sizdenim ben şimdiye kadar köleydim. Asıl özgürlüğü İslam'da buldum. Gelin Allah'a kul olun. Dinde de kardeşimiz olun. Yoksa sizinle savaşırız ve savaşmak zorunda kalırız. Yalvarırcasına Selman Farslıları imana ikna eder. Birçokları o gün orada Selman'ın o sözleriyle iman edeceklerdir. Bakın ben biliyorum şimdi içimizde. Türk kardeşlerimiz var Kürt var Arap var İstiyor musunuz milletinize hizmet etmeyi kim istemez millete hizmet etmek milletimizden olan insanların elinden tutup Selman gibi hidayete taşımaktır. Eğer siz seviyorsanız Kürtleri seviyorsanız Arapları seviyorsanız Türkleri yapacağınız budur. En güzel hizmet de budur. Selman bunun yolunu da bize göstermiştir. İmana taşıyacak insanları fevç vecv. Hazreti Ömer duyacak onun o işlerini ve Selman'ı Medai'nin ilk valisi olarak atayacak. Vali olmuş ama bugünkü valilere hiç benzemiyor Keşke bugünküler o günkülere benzeseler halimiz zaten çok farklı olacak. Bütün dünyası onun sırtındadır. Zaten siz bana deseniz ki Selman'ı özetle bana ben size bir cümle söylerim. Dünyasını sırtında taşıyan insan. Bütün dünyası onun sırtındadır. Vefat edeceği anda Sad bin Ebi Vakkas içeriye giriyor. Ağladığını görüyor. Ölümden mi korkuyorsun diyor. Ne ölümden korkması diyor Sad. Ya nedir seni ağlatan? Efendimiz bizi bıraktı gitti ve bize dedi ki Dünyada garip bir yolcu gibi ol. Baksana etrafıma bir sürü eşyam var evimde. Ben Allah'ın huzuruna nasıl gideceğim diyor. Sad diyor ki sen ocağımızı batırdın. Ne eşyası? İki üç tane kapkacak. Eğer sen bunlara ağlıyorsan biz ne yapacağız o zaman? Bütün dünyası diyor Sadın bir bohçaya sığardı onun. Zaten bir gün Medain'de bir sel olmuş. Selman bütün dünyasını toplamış o bohçanın içerisine almış sırtına bir taşın üzerine çıkmıştır. Ve şunu bahay kırıyor. Yükü az olan kurtuldu. Yükü çok olan eve gidiyor o yükleri kurtarmaya sel basıyor. Onlar boğuluyorlar. Yükü az olan kurtuldu deyip işin yolunu da gösteriyor bize. O vefat anlarını hanımı bize nakleder. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer bu. Çağırdı beni. Sana birkaç gün önce bir koku vermiştim dedi. O kokuyu getirir misin? Hanımı getirdi. Güzelce sürdü o kokuyu. Yatağına da sürdü. Dedi ki hanımına. Evin ne kadar kapısı varsa aç. Çünkü birazdan misafirlerim gelecek. Hangi kapıdan gireceklerini bilmiyorum. Bütün kapıları aç. Gelecek olan o misafirlerim yemek yemezler. Ama güzel kokudan hoşlanırlar. Kimi demiş Selman? Melekleri demiş. Ve hanımı aynısını yapıyor, çıkıyor, biraz sonra ehlen ve sehlen diye bir söz duyuyor, sonra seslerin kesildiğini duyuyor, içeriye giriyor. Selma'nı Farisi ruhunu teslim etmiş. Kim geldi, kim götürdü bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. İnsan ölüme en sevdikleri insanla yürürmüş. Herhalde Selman meleklerle yürüdü, yoluna baş koyduğu aleyhissalatü vesselam efendimizle yürüdü. Selman-ı Farisi bu. Bu kadar mı? Hayır. Dedim ya ben ancak özetinin özetini anlattım. Ama siz az sözle de çok şey anlarsınız. Selman-ı Farisi'nin İslam tarihinde onu bize anlatan kaynaklarda, Selman-ı Farisi dışında 5 isminin olduğunu biliyoruz. Dikkat buyurun. 5 isimle anılıyor. Onlardan iki tanesini söyledim. Selman İbnül İslam, Selman Muhammedi, Selmanul Hayr, Selmanul Hakim, Selman-ı Pak. Bugün Irak'a gitseniz, onun kabrinin başında o yazıyı görürsünüz. Burası Selmanı Pakın kabridir diye. Beş ismi var onun. Selman İbnül İslam, İslam'ın oğlu. O kavmini dinine feda etmiş birisidir. Neyi varsa Allah yoluna feda etmiş birisidir. Feda ettiği için de İslam'ın oğlu olmuştur. O Selman-ı Muhammedi nasıl oldu? Fars'tı. Arap değildi. Peygamberin ailesinden değildi. Ama öyle bir sevdi ki Efendimiz'i. Öyle bir sevdi ki. Sevgisi sözde kalmadı. Hayatına indi. O sevginin hatırına kalktı İsfahan'dan. Geldi Şam'a. O sevginin hatırına Şam'dan kalktı. Musul'a geldi. O sevginin hatırına Musul'dan Nusaybin'e geldi. Nusaybin'den Ammurye'ye geldi. Ammurye'den Vadil Kura'ya gitti. Oradan Yesrib'e yürüdü. Siz ne zannediyorsunuz Allah aşkına sevgiyi? Sadece marşlarda ilahilerde Ya Resulallah seni çok seviyoruz dediğimizde sahabe gibi ke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah demiş oluyor muyuz? Asla. Selman sevgiyi öğretiyor. Sevgi hakikat adına hakikat yolunda ödenmiş feda edilmiş hayattır aslında. Sevgi hakikat adına harcadığınız şeydir aslında. Ve bu. Ona Selman-ı Muhammedi olmayı kazandırmıştır. Selmanul Hayır ne yaptı da Selmanul Hayır oldu? Hayır adına ne varsa onu yaptı. Şeri hayatından çıkardı. Şer yok onun hayatında. Hayır adına ne varsa onun hayatında oldu. Onun içinde hayırlı Selman oldu. Eğer hayırlı olmasaydı, aradan 1400 küsür sene geçtiği halde biz bugün Mardin'de onun adına sofra kurar mıydık? İnanın, dünya döndükçe Selman'ın adına kurulacak sofralar azalmayacak. Hayır yapmış, el hayır olan Allah'ın yolunda yürümüş, Allah da ona bunu nasip etmiş. Selmanul Hakim olmuş. Nasıl? Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ali? Biliyorsunuz Hazreti Ali ile Selman-ı arasındaki muhabbet çok farklıdır. O diyor bizim ümmetimizin Lokmana Hakim'idir. Niye? Lokman Hakim'dir çünkü o geçmiş ümmetlerin kitaplarını da bilir, bu kitabı da bilir. Lokman-ı Hakim'dir çünkü o Hikmetin yolunda idi. Bir ömür hikmet adına hikmet yolunda yürüdü. Onun içinde Selmanul Hakim oldu. O Selman'ı paktır. Pak ne demek? Tertemiz demek. Selman bir defa la dedi. Bir kez la dedi ve hayatında pak olmayan ne varsa hepsini silip süpürdü. Bir defa illallah dedi. O günden sonra hayatına ne koyduysa hep en pak olanını koydu. İman adamı pak ederdi. Selman da bunu yaptı. Peki benim Mardinli kardeşlerim. Batman'dan Urfa'dan gelenler kusuruma bakmasın. Yoğunluk Mardinli olduğu için Mardinlilere konuşacağım. Benim Mardinli kardeşlerim. Şimdi Selman'ın. Bu mesajlarını kendi dünyanıza taşıyacak mısınız? Yoksa benim yüzüme mi çarpacaksınız? Alıp hayatlarınızda Selma'nın bu hakikatlerini duyacak, uyuyacak mısınız? Duyacak, uyacak mısınız? Ben inanıyorum ki siz uyacaksınız. İnşallah Allah sizi de beni de mahcup etmesin. Beş tane mesajı söylüyorum. Sözlerimi noktalıyorum. Madem Selman-ı Farisi'nin beş tane ismi var. O beş isimden biz kendi dünyalarımıza beş tane mesaj taşıyalım. Bir, kalmini, kabileni, makamını, mevkiini, şanını, şöhretini, servetini, aileni, Dininin önüne geçirme ki Selman İbnül İslam olasın. Onun gibi İslam'ın evladı olabilesin. Anlaşılıyor değil mi? Ne varsa feda edelim. Vallahi belki duyamayız bize duyulmuş o sedayı söylenmiş o sedayı ama korkmayın. Ona söylenmiş bir söz bize söylenmiş bir sözdür. Feda eden Allah'ın izniyle İslam'ın oğludur. Et feda ol İslam oğlu. Et feda İslam'ın evladı ol Selmanı farisi gibi. İki Her şeyden ama her şeyden daha fazla peygamberini sev ki Ali'nin ve Fatma'nın evladı olmasam bile Selman-ı Muhammed'i olasın, onun gibi ehli beytin manevi mensubu olabilesin. Sev ama her şeyden daha çok sev. Çünkü ve vesselam Efendimiz ne dedi? Beni her şeyden ama her şeyden daha fazla sevmedikçe kamil manada iman etmiş olamazsın dedi. Sev her şeyden daha fazla. Baban Ali olmayabilir, anan Fatma olmayabilir, kardeşlerin Hasan ve Hüseyin olmayabilir. Sen Arap olmayabilirsin, Kürt olabilirsin, Türk olabilirsin. Ne yazar? Eğer sen her şeyden daha fazla seviyorsan Aleyhisselatu Vesselam Efendimizi 1400 küsür sene sonra bile. Ehli manevi mensubundan biri de sensin. Örnek mi istiyorsun? İşte Selman-ı Farisi. Üç, attığın her adımı el hayır olan Allah adına at ki Selmanul ül hayr gibi hayrın yolcusu olasın, hayır yolunda ölebilesin. Attığın her adımı el hayr kimdir? Allah'tır. Allah adına at, attığın adımın ne olduğu önemli değil. Küçükmüş, büyükmüş önemli değil. Değil mi ki Allah adına attın? Allah küçüğünü büyük sayar ve seni alır, daha farklı seviyelere taşır. Selmanul Hayr gibi hayırların yolcusu yapar. Dört, müminin yitiği olan hikmeti elde etme adına gayret ver ki Selmanul Hakim gibi gibi ilmi elde edebilesin, ilimle dolabilesin. Efendimiz bir gün ne diyor biliyor musunuz Selman'a Farisiye? Bakın şuna o ilme doymuş birisidir. İlme doyulur mu? İlmin nasıl sonsuz olduğunu biz yine onun haberlerinden öğreniyoruz. Ama demek ki öyle bir seviyesi var ki Selman-ı Farisi'nin bunu söyleyecek. O ilim sahibinin çok güzel sözleri vardır. O sözlerden bir tanesini söyleyeyim size. Müslüman Müslümana iki el gibidir. Biri kirlenirse öteki onu yıkar. Hakim olmasa eğer bu söz söylenir mi? Müslüman Müslümana iki el gibidir el hakim olduğu için, hikmetlice bu sözü söyledi, 5, elde ettiğin güzelliklerin, kıymetini çok iyi bil ki, pak olarak başladığın yolu, Selman'ı pak gibi, tertemiz bitirebilesin, pak olarak başladığın yolu, pak olarak bitirebil bitirmek istiyor musun, la dedin değil mi, iman ettin, La dedin pak oldun Başka bir şey deme Ne gelirse senin önüne Allah'ın alanına Girmeye çalışan Ne gelirse ona la de Allah'a illallah de Başın gitse bile Bundan ödün verme Pak başladın Pak bitir Allah hepimizi böyle eylesin Geceniz mübarek olsun Rabbim Selma'nın yolundan ayırmasın inşallah.